İbranilere Mektup 3. Bölüm Bunun için Göksel Çağrı'ya ortak olan kutsal kardeşlerim, dikkatinizi açıkça benimsediğimiz inancın elçisi ve başkâhini İsa'ya çevirin. Musa, Tanrı'nın bütün evinde Tanrı'ya nasıl sadık kaldıysa, İsa da kendisini görevlendirene sadıktır. Evi yapan nasıl evden daha çok saygı görürse, İsa da, Musa'dan daha büyük yüceliğe layık sayıldı. Her evin bir yapıcısı vardır. Her şeyin yapıcısı ise Tanrı'dır. Musa, gelecekte söylenecek sözlere tanıklık etmek için Tanrı'nın bütün evinde bir hizmetkar olarak sadık kaldı. Oysa Mesih, onun evi üzerinde yetkili oğul olarak sadıktır. Eğer cesaretimizi ve övündüğümüz umudu gevşemeden sonuna dek sürdürürsek onun evi biziz. Bu nedenle Kutsal Ruh'un dediği gibi bugün onun sesini duyarsanız atalarınızın baş kaldırdığı, çölde onu sınadığı günkü gibi yüreklerinizi nasırlaştırmayın. Atalarınız beni orada sınayıp denediler ve 40 yıl boyunca yaptıklarımı gördüler. Bu nedenle o kuşağa darıldım. Ve dedim ki yürekleri hep kötüye sapar, yollarımı öğrenmediler. Öfkelendiğimde ant içtiğim gibi onlar huzur diyarıma asla girmeyecekler. Ey kardeşler, hiçbirinizde diri tanrıyı terk eden kötü, imansız bir yüreğin bulunmamasına dikkat edin. Gün bugündür denildikçe birbirinizi her gün yüreklendirin. Öyle ki hiçbirimizin yüreği günahın aldatıcılığıyla nasırlaşmasın. Çünkü Mesih'e ortak olduk. Yalnız başlangıçtaki güvenimizi gevşemeden sonuna dek sürdürmeliyiz. Yukarıda belirtildiği gibi. Bugün onun sesini duyarsanız atalarınızın baş kaldırdığı günkü gibi yüreklerinizi nasırlaştırmayın. Onun sesini işitip baş kaldıran kimlerdi? Musa önderliğinde Mısır'dan çıkanların hepsi değil mi? Tanrı kimlere kırk yıl dargın kaldı? Günah işleyip cesetleri çöle serilenlere değil mi? Sözünü dinlemeyenler dışında kendi huzur diyarına kimlerin girmeyeceğine ant içti? Görüyoruz ki imansızlıklarından ötürü oraya giremediler.